Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin, ve salat ve ala Şeyhül-Murselin, Muhammedu ala Alihi ve sallahu aleyhi ve sallam. Aüze bilaş semiy ala alim min al shaytani al min hamazat al shaytani.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 ve bariklen yafe elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum allazi la emutebada ve dafaat illa Muhterem dinleyenlerimiz Allahu Teala ve Tekaddes hazretlerine sonsuz hamd senalar olsun ki bizleri Hazreti Kur'an sofrasında Bekara suresinin ayetlerinin tefsirinde bir dahi cem etti fazu keremiyle buluşmaya muvaffak etti Allahu Teala engelleri izale etti cümlemizi muvaffak etti aksi takdirde ne hastalıklar olabilirdi ne maniler ne engeller bulunabilirdi biz şu saatte sizinle bu dersi paylaşamaz olurduk ama bu Rabbimizin tevfikiyle, hepimiz hakkındaki lütfu inayetiyle, bizler Allah'ımızın ayetlerini okumaya, sizler dinlemeye muvaffak kılındınız. Onun için allah Teala bundan sonraki hayatımızda da cümlemize tevfikini refik ile Amin. Dersimiz biliyorsunuz, münafıklarla ilgili ayet-i kerimelerden devam ediyor. Biz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in e, başından başladık. Fatiha-i Şerifeden başladığımız için dersimizi takip edenler ayet rakamlarıyla takip edebilirler. 17. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Bakara suresinden. Efendim, diğer meallerden meraklıları da takip edebilirler. Ondan sonra dersin serüvenini izleyebilirler. Bunu şu itibarla söylüyorum ki hani bu konu nereden geldi? Bugün bu konunun mevzusu muydu? Konu kimle alakalı, kimle değil şeklinde kimse de bir yanlış yoruma sebebiyet vermemek için e, biz Kur'an-ı Azimşah'ın başından, fatihasından başlayarak e, bu dersi sürdürüyoruz. Arada mübarek günler, geceler olursa onların önemiyle ilgili bazı konuşmalar icap ediyor. Çünkü özel olarak o gecelerle ilgili sohbet, ayrıyeten bir program efendim yapamıyoruz. E, dersimizin ana teması ayet-i kerimeler, ışığı altında tefsiri maatinde oluyor ve bugün 17. ayet-i de e, bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin kelamından büyük kelam olmadığına göre biz onun kullarına ne ihtiyacımız varsa Rabbimiz onu inzal buyurduğuna göre <gülüyor> Allah size Kur'an'la ne güzel vaaz ediyor <gülüyor> o size iyice düşünüp dalasınız diye vaaz ediyor ayet-i kerimelerin sırrınca eden Allah'tır Celle Celaluhu ee, konuşan, mükâleme buyuran, kelam sıfatına sahip olan ve o kelam sıfatının bir eseri olarak bizleri hazret Kur'an ile müşerref kılan Allah-u Teala'dır. E biz kendi kafamızdan bazı şeyler konuşacağımıza, efendim gündür, gündemdir, günceldir bunlar bizi pek alakadar etmiyor şu bakımdan. Çünkü Hazreti Kur'an'da kıyamete kadar olup bitecek bütün konulara temas ediliyor e tabii ki bütün kuranın bütün tehatlerin tefsirlerini de bir anda yapamayacağımıza göre burada bir sıra takip etmemiz münasip düşüyor biz de o sırayla gidiyoruz Allahımız celle celaluhu bizlere ne münasip gördüyse bizler bizlerin neler bilmesini, neler duymasını, neler amel etmesini, nelere koşmasını, nelerden kaçmasını murad ettiyse bizlerin hayrımıza, kârımıza neler vahiy ettiyse bizim için çare, bizim için deva, bizim için tiryak, bizim için ilaç, ancak o, o beyanlardır. Bundan dolayı dâukum ve devâukum fihi derdiniz de Kur'an'dadır, ilacınız da Kur'an'dadır, buyuruluyor. Biz de bir yandan Hazreti Kur'an'ın dertlerimizin teşhisi hakkındaki beyanlarına müracaat ediyoruz. Bir yandan Tedavi yöntemleri ile ilgili olarak açıklamış olduğu çarelere başvurmaya çalışıyoruz. Sizleri de davet etmeye, teşvik etmeye gayret ediyoruz. Allah Teala hepimiz hakkında bu dersleri, bütün Müslüman kardeşlerimiz hakkında, vatanımız, milletimiz hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Allah Teala, Hazreti Kur'an-ı bereketlerini bütün ümmete nafiz ve sari eylesin. Amin. Şimdi tabi ki Rabbimizin yarattığı kullar farklıdır. Allah Teala e, bizleri yaratmıştır. استعذوا الله وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ ve minkum mümin. O sizi yaratmıştır. İçinizden kafir olan da var, mümin olan da var, münafık olan da var. Allahu بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ Ne yaptıklarınızı, neye inandıklarınızı, nasıl inandıklarınızı hakkıyla gören Allah var. Celle Celaluhu. Bu itibarla Herkes eşit değildir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şunlarla şunlar bir olur mu diye buyurdukları çoktur. Kul hel yestevüllezîne ya alemûne vellezîne alemûne. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurduğu gibi. Buna mümasil birçok ayet-i kerimeyi konu edebiliriz ki işte. Efemen kâne mü'minen kemen kâne fasıkâ. İmanlı kimse yoldan çıkmış fasık kimse gibi. inkarcı gibi, müşrik gibi, kafir gibi olur mu gibi. Çok kemine. La yestevun bir de peşinden kendisi sorudan sonra cevap buyurduğu noktalarda eşit olamazlar ee, buyurduğu birçok ayet Bu da örnek olarak okuyabiliriz. Tabi biz Rabbimizin yarattığı kulları sınıflandıracak, tasnif edecek, ayıracak bir konumda bir durumda değiliz. allah Teala bu yetkiyi de bize vermiş değildir. Ee, şimdi tabi bir insan ben inandım ben müminim diyorsa biz onun zahirine göre amel edip e, kelime-i şehadet getiren inandım diyenin e, mümin olduğuna karar vermeliyiz, kane olmalıyız ve ona mümin hükümlerini icra etmeliyiz. E şimdi kimsenin kalbini yarıp bakamayız. Kimseye sen münafıksın, sen kafirsin diyemeyiz. Çünkü neden? allah Teala buyuruyor. Estağfirullah ve la tegûlû limen elgâ ileykümüsselâme lestemûmina sebchunarız rızal hayatı dünya dünya hayatının geçici malının menfaatinin makamının mevkiini arayarak size selam verenlere sen mümin müslüman değilsin demeyin şimdi birileri tabii İslamiyeti kendi tekerlerine almışlar gibi efendim artık kimisi rey peşinde kimisi makam mevki peşinde kimisi bir şeyler kazanmak için müslüman ancak benim doğru yolda benim e geri kalanlar efendim sapıtmış şaşırmış cahil kalmış diyorlar bu yanlış. Menkalen e ben alimim diyen cahildir buyuruluyor hadis-i şerifte. Ondan sonra e menkal dallen bir insan derse ki bu millet sapıttı ya diyen diyor kendi hepsinden daha dalalettedir. Daha büyük felakettedir. Onun için yani insanları tasnif etmek, gruplamak, böyle efendim şunlar sapıtmış, bunlar şaşırmış, ben doğru yoldayım şeklinde konuşmaların bir e, mantığı yok. Mizan Allah Teala azizlerin indirdiği terazi ve mizan. Allahu ludencelere kitabı bil hak ve mizan. Allah Teala hak ve adaletle hükmeden, doğruyu eğriyi beyan eden bir kitap indirdi ve bir mizan, bir tartı, bir terazi indirdi. Nasıl ki e, bu terazi ve zaten tayin eden Allah Teala'dır ki alacağımızı, satacağımızı ondan tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Aynı bunun gibi doğru inançla yanlış inancın, iyilikle kötülüğün arasını da e, fasleden eden ayıran bir terazi var. O da Hazreti Kur'an'dır. Bundan dolayı bizler Hazreti Kur'an'ın derslerinde yoğunlaşmamız lazım. Tesir derslerine önem vermemiz lazım. Allah'ımızın buyurduğu manaları doğru dürüst kaynaklarından güzel anlayıp anlatmamız lazım ki böylece hakkı batıldan ayırabilelim. Hakka uyanlardan batıldan uzak duranlardan olabilelim. Ama tabii ki Oturduğumuz yerden ahkam keserek o doğru bu yanlış o hidayette bu dalalette demek bizim haddimiz değildir. Kalplere bakmak ve kontrol etmek de bizim işimiz değildir. Bundan dolayı kelime-i şehadet getiren kelime-i tevhid okuyan bir kişiye sen dilinden inandığında kalbinden inanmadığında beni mi kandırıyorsun diyerek sahabe-i kiramdan bazıları bazı, bazı e, cihatlarda gazalarda e, taarruz etmiştir ve onları öldürmüştür. Bunun üzerine bu ad-i kerime ki allah Teala bu usta sitem buyurmaktadır ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem o kadar ağır e, sorgulamalar yapmıştır ki o sahabi radıyallahu an tabii ki yanlışlık yaptıysa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Adam Müslümanım diyor kelime-i şahide sen kalbini mi yardımda baktın diye sitem edince Ondan sonra sen nasıl yaparsın, sen nasıl la ilahe illallah diyen, sen nasıl Müslüman'ı diyen öldürürsün, sen nasıl şöyle yaparsın, sen nasıl böyle yaparsın. O zat diyor ki ben artık karar verdim ki e, düşündüm ki temenni ettim ki diledim ki keşke o gün Müslüman olaydım da hani yeni Müslüman olduğun için el-İslam bu cübbü geçmişini İslam örttüğü için hani bundan evvelkiyle sorumlu olmam da efendim. Keşke o gün Müslüman olaydım. bak daha evvelce Müslüman olmuş sahabeden olma şerefine nail olmuş ne kadar da faziletli bir zat sahabenin ileri gelenlerden ama orada yaptığı bir hatadan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük sistemine maruz kalınca keşke o gün Müslüman oldum diye temennide bulunmuş. Çünkü allah Teala ne buyuruyor böyle ganimet peşinde koşarak işte bu ganimetin çeşitli izah yorumu vardır şimdi insanlar mesela ben efendim, herkes tarafından sevileyim de falanca gözden düşsün. Veyahut da ben rey alayım da öbürü almasın. Veyahut da ben seçileyim de öbürü kalsın gibi şeylerle birbirine karalama kampanyaları. O mümin değil, o hidayette değil, o eli sünnet değil. Bunlar bizim işimiz değil böyle insanlara, şahıslar üzerinde, insanlar üzerinde durmanın bir lüzumu yok. Hele ki maddi, makam, mevki, menfaat peşinde olaraktan insanları bu şekilde suçlamak, Hiçbir Müslümana şahit olan bir şey değil allah Teala buyuruyor. Size İslam selamıyla selam veren selamünaleyküm aleyküm, selamun aleyküm diyor adam. E, Kelime-i şahat et, oku, ben Müslümanım diyor. Sen değil ya bırak, sen beni mi kandırıyorsun, sen Müslüman değilsin, sen münafıksın falan. Böyle şeyler konuşmayın buyuruyor allah Teala. Bundan dolayıdır ki allah Teala Hazretleri bizlere Kur'an-ı Kerim'inde şahıslar üzerinde durarak ilerliyor. Bir Ebu Ceyl'in adını bulamazsınız. Efendim bir Velid bin Muğire'nin adını bulamazsınız. Konusunu çok bulursunuz. Ondan sonra bir Übey bin Ka'lef'in konusunu bulursunuz. Sebebin üzül teşkil eder, ayetlerin inişine sebebiyet vermiştir. Onlarla yaşananlar, onların İslam'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıkları tenkitler, hakaretler, Müslümanlara yaptıkları eziyetler birçok ayet kelimenin iniş sebebi olmuştur. Bunları bütün tefsirlerde bulabilirsiniz. Ama Allah-u Teala hiçbir zaman şu kafir diye bir isim vermemiştir. Ancak hani bir klişe olmuş artık Karun'du, Firavun'du, Haman'dı. Bunlar diyelim ki geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ama özel müşriklerden, özel münafıkların hiçbirinin ismi bahsedilmiyor. Vasfı bahsediliyor. Vasıf. Onun içindir ki bizim anlamamız gereken isimler ve şahıslar üzerinde durmak değildir. Bize emredilen de bu değildir. Kimseye şu Müslüman mıydı, şu kafir miydi, şu eli i sünnet miydi, şu haris miydi diye özel kişiler hakkında bir soru ahirette yöneltilmeyecektir. Bize düşen iyi vasıfları öğrenip onlara sahip olmak ayretine girmek, kötü vasıfları da iyi anlayarak onlardan sakınmak için gerekeni yapmaktır. Bundan dolayı işte allah Teala münafıklardan bahsediyor, kaç derstir okuyoruz, bu gece yine onları tarif edecek tavsif edecek, hatta misallendirecek, örneklendirecek. Örnekler kafaya daha yatsın diye Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de çok örnek zikreder. Geçmiş kitaplarda da örnekler, sırf misallerle, örneklerle dolu sureler indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet-i kerimesi emsal teşkil eder. Emsal dediğim darb-ı meseller teşkil eder. E, bundan dolayı Allahü Teala azleri ve Allah Kur'an'da insanlara çok örnekler verir. Leallem tezekerun, iyice düşününsünler. Çünkü misal Tabii ki makul olan bir şeyi mahsus olan bir şeyle örneklendirmek makul dediğim yani e, anlama yönünde kalan, anlayış aleminde, fikir aleminde kalan bir düşünce boyutu e, olan olayların mahsus yani görülen bir alemde yaşanan olaylarla örneklendirilmesi onu zihne daha yaklaştırır. Bundan dolayı ki mesela işte kafirlerin ee, münafıkların ne, ne tür bir karanlıklar içerisinde oldukları münafıkların durumunun e, efendim, dışından inandım deyip içinde inkarı gizleyenlerin kötü durumunun vahim durumunun e, allah Teala tarafından temsili bize şu anda okunacaktır ve burada onların e, kötü vasıflarından bazılarına temas edilecektir işte bunlardan sakınmak gerektiği bize anlatmak isten, anlatılmak isteniyor ki allah Teala Teala kelamından muradını Kelamının hakkı manalarını en iyi kendisi bilir. Ama Rabbim bizlere verdiği ilim ve imkan anlatma kabiliyetini e, bu hususta sizlere zihinlerinize yaklaştırmak için bizler tercüman olmaya çalışıyoruz. Aracı olmaya çalışıyoruz. İzahçı olmaya çalışıyoruz. Başka bir katkımız yok. Zaten bir katkımız e, olmaya, salahiyetimiz ve yetkimiz de yok. Ancak Rabbimizin buyurduğunu size Beyan etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Tabi bu hususta getirdiği izahlar Hadis-i şeriflerle beyanlar Ulemamızın o beyanlardan çıkarttığı Yorumlar e, size aktarılıyor Bundan dolayıdır ki Doğru adrestesiniz Acaba diyecek yerde değilsiniz Şek ve şüphe kaldıracak bir konular size e, Şöyle midir acaba böyle midir acaba Diye bir konu size işlenmiyor Bütün e, hakikatler Tüm gerçekler sizlere bütün cihetleriyle tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılıyor. Rabbimiz Tebaraka Teala buyuruyor. Mezeluhum. Onların hali, durumu münafıkların. Ekim bu münafıklar. Ethem Abdullah bin Beyb bin münafıkların reisi ve şair, şahıs isimleri var. Tefsirlerde, hadis-i şeriflerde geçiyor ama bak Kur'an-ı Kerim burada onların, onlar diyor. Onların durumu diyor. İlginç durumları, taaccübe şayan, dikkati calip, ilginç vasıfları diye Konuya giriyor. Bu sizlerin de efendim, başta benim de kulağıma küpe olsun, şahıslarla ilgili takıntıları bırakalım. Vasıflarla, fikirlerle e, olan e, tartışmaya katılalım. Çünkü şahıslara hakaret etmek, şahısları rencide etmek, şahısları alçaltmaktan kimse yükselmez ve yücelmez. allah Teala da böyle bir vazifeyle bizi yükümlü tutmaz. İşte Kur'an-ı Kerim önümüzde ...Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... ...en büyük hakaretleri yapanlar, en büyük eziyet yapanların... ...isimlerini dahi vermiyor, onlara ismen lanet bile etmiyor... ...ancak vasıflarını çok... ...detaylı bir şekilde... ...beyan ediyor... ...şöyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle yaptı... ...işte bir Velid ibn e baktığın zaman... ...onun hakkındaki ayetlere değil mi? Zerni... ...ve men kelektü ve ...beni o tek başıma yarattım ...çünkü ortağım yok yaratırken kimseden yardım almıyorum... ...o tek başına yarattığım ve velidi de mugire ile baş başa bırak diyor mesela ama ismini vermiyor. Ve cahtilu malem mebduda ben ona geniş imkanlar verdim, mallar bükler verdim ve beni ne şuhda meclislerde hazır bulunan efendim şahitlikleri geçerli olan oğlanlar verdim. 10 tane erkek evlat vermiş ona. Ve mehedl cu o kadar genişlik verdim. Döşedim ona dünyayı. Sümeyatumar de o hala daha da artırmamı bekliyor. Kella. Asla hata. ben onu artırmayacağım gibi ellidekileri de alacağım. için. Şimdi. İnnehu kânel âyâtina anida Çünkü o bizim ayetlerimize karşı muanitti, inatçıydı, dirençliydi. İnanmamak için mücadele veriyordu. Hakkı doğruyu, gerçeği bile bile mucizeleri gördüğü halde inanmama çalışıyordu. Sevruhikû saûdâ onu cehennemde. O zor çıkılacak, yüksek dağlara, ateşten dağlara çıkartacağım. Yetmiş bin senede çıkacak, yetmiş bin senede inecek. Her adımında yanacak, kül olacak, yeniden dirilecek. Etleri dökülecek, tekrar taze beyaz, süt beyaz deriler verilecek. Azabı artsın diye. E nedir bunun durum? İnnehu fekkera ve kaddera, fekutilekeyfe kaddera, fümme kutilekeyfe kaddera, fümme nezara, fümme abese ve besara, fümme edbara ve stekbara. Görüyor musun? Neler anlatıyor? Hep vasıf var. Çünkü o diyor iyice düşündü taşındı kurdu kaldırdı tahmin yürüttü Kur'an hakkında ne diyeyim ne demeyeyim Kur'an şimdi büyü müdür diyeyim şiir mi diyeyim kehanet midir diyeyim uydurma mıdır diyeyim evvelkilerin masalları mıdır diyeyim e düşündü taşındı bütün millet toplandı onun başına işte lafı sözü dinlenen adam bir şeyler bilen adam diye herkes kulak verdi millet onun yorumundan çok etkilenecekti o Kur'an haktır dese mesela bildiği gerçeği söyleyecek olsa çokları iman edecekti mesela ama kalktı, e, kahrolasıca nasıl da e, bir tahmin yürüttü, sonra tekrar katrolasıca, kahrolasıca, helak olasıca diye Allah'ın lanetlerine, beddualarına çarpılmış bir efendim adam. Fümme nezara diyor, sonra baktı. Fümme abese ve bese suratını ekşitti, böyle suratı çok buruştu, kırıştı. Fümme edber, işte, işte, haktan idareten yüz çevirdi, kibirlendi, gururlandı. Fekalet ne, neticede konuştu, inade illa. Sihrın özer olsa olsa Kur'an eskilerin eskilerden nakle gelen intikal eden bir büyüdür dedi. E şimdi inade illa kavlül beşer Kur'an olacak bir insan sözüdür dedi diye Müttasir suresinde Allah Teala mesela beyan ediyor. Farkındaysanız işte adamın bakışı, suratının tarzı, suratını buruşturması, ekşitmesi ve şaire yani ne kadar detay veriliyor ama ismi verilmiyor. Bundan dolayı bu vasıflar bu kötü sıfatlar kimde mevcutsa veya bunlardan birisi bile kimde bulunuyorsa ondan sakınacak. Ondan kendini temizlemeye çalışacak. Henüz can tender ruhbedendeyken can boğazdan çıkmadan çıkmayan candan ümit kesilmeyeceğinden her insana tevbe kapısı açık. Her insanın kötü huylarını ıslah etmesine Allahuteala müsaade vermiş, imkan vermiş. Ş şimdi mi sen şimdi benim 80 yaşına geldi 90 yaşına geldi ve da sen şunu yaptın bunu yaptın yapmadın günah kalmamış daha ben seni kabul etmiyorum diye. Hiçbir ayet hadis yok. Ne günah işlerse işlesin. En büyük kafir olsun şu anda iman etmesi de müsaittir. Tevbe, imansızlık en büyük bir suçtur ama... E, tevbe kapısı açık, iman kapısı da açık canım. Şimdi iman etse Allah kabul ediyor Celle Celaluhu. Şunu yapanın ben imanını kabul etmem diye bir şey yok. Hazreti Vahşi ki Radıyallahu anh Hazreti Hamza'yı şehit etti. Cahiliyet döneminde tabi Müslüman olmadan önce. Efendim... 70 parçaya böldüler Hazreti Hamza'yı. Radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve amcası. Ondan sonra Hazreti İnt kalktı ciğerini ağzına aldı. Ciğerini ağzına alaraktan ısırdı yani. Bu, bu kadar intikam almak hırsında e, İslam'a düşmanlık yapan insanlar. Hepsi sonradan iman etti. Hepsi sahabeye dahil oldu. Sahabi oldu, sahabiyye oldu. Değil mi? İslam bunları kabul etti. Ey benim kullarım. Ama kendileri aleyhine nefisleri zararına her türlü haddi aşmış, yapmadığı günah bırakmamış kullarım yine de benim kullarım. Benim üvey kulum yok Allah'a buyuruyor. La taklatulur rahmetille Allah rahmetlerinin ümidinizi beni iman edin. İslam'a girin, tevbe kapısı açık. Ve tevbe, tevbe ettiği de İslam'a girdiği anda geçmişi sıfır. Yeni doğmuş çocuk gibi günahsız oluyor İslam'a girdiği anda bir insan. Ve bundan dolayı insan her günah yapmış olabilir. İslam'ın aleyhine de çok gitmiş olabilir. Müslümanlara karşı cephelerde çok büyük efendim olaylar da yapmış olabilir. E, kuldur. Ama Allahu Teala azileri devamlı Rabb'dir. Ondan dolayı Rabb, rablini yapar. Yapacağını vaat ediyor. Gelin inanın, iman edin. İçinizdeki bugüne kadar bir şüphe vardıysa, bir inkar vardıysa bunları giderin. Başınızı çaresine bakın. Fihkulü bin maraz, kalplerinde bir tür hastalık vardır buyuruyor. E bu da çok büyük bir hastalık bu damar tıkanmaya benzemez. Çünkü şüphe hastalığı, acaba hastalığı, bu İslam doğru mu Kur'an doğru mu ahiret var mı yok mu gibi e, şüphecilik, 200 ikiyüzlülük bunlar. Çok büyük tehlike bunlar adamın içini kemirir. Bunlar adamı rahat bırakmaz. Bunlar adama huzur vermez. E, bunların tedavi yöntemleri var. E dinleyeceksin, anlayacaksın, okuyacaksın, kendi geliştireceksin. E i̇nsan başına gelen bir hastalığa tedavi yolu aradığı gibi bunun da usulü, bu dersleri güzelce dinlemek, taraflı ve yanlı olarak değil, şöyle bir bütün efendim e, kafanda bugüne kadar bulunan fikirleri, görüşleri bir kenara bırakarak, tamam onları at da bir daha geri alamazsın şekilde. Korkma canım, korkma, bir boşat kafanı, bir boşat kalbini şöyle. E, Allah'ım ne buyuruyor? Bir Allah'ını dinleyeceksin cellecilere. Ondan sonra hidayet Allah'tan. Ama kim ne derse desin, Kur'an'ı da dinlesem, hadis de dinlesem, peygamberi de görsem ben inanmam. Canım böyle hurafelere bir kafatasındaysan. Tabi Allah o zaman hidayet yaratmıyor. Yaratmayınca da Allah sorumlu olmuyor. Çünkü burada sorumlu olan yine hidayete meyletmeyen, hidayet yolunu tercih etmeyen ve hidayet bulmak için gayret göstermeyen kul oluyor. Şimdi münafıkların durumu vaziyeti ilginç. Gözeteli lezi stokada ne ara o kişiye benzer ki bir ateş yaktı çölde sahrada zifiri karanlık tabii ki mehtaplıs aynı 14 15 havada bulutsuz olursa bazı gerek öyle karanlık çöllerde zahralda yıldızlar bile aydınlatıyor yani ama düşünün ki ayında başı veya sonu gibi bir dönem veyahut bulutlar da var zaten e, bulutlu olduğu havanın anlaşılıyor çünkü bir e, sonraki ayet-i e, iki sonraki ayet-i e, havanın bulutlu olduğu anlaşılacak şimşek var çünkü gök var Allah'ımızın bu verdiği misalde. Bu durumda adam bir ateş yakıyor. فَلَمَّا اَضَّا اَتْمَا حَوْلَهُ Bir taraftan ısınma ihtiyaç var, bir taraftan aydınlanma ihtiyacı var. Ateş de e, tutuşuyor ve etrafını aydınlatmaya başlıyor. O da ondan istifade etmeye başlıyor. Bir anda ne oluyor? Diyelim ki bir muhalif rüzgar esiyor, ters taraftan ve ateş sönüyor. Ve haballahu binuri. Ateş etrafını aydınlattığı anda Allah onların nurunu, ışığını, ışıklarının kaynağı olan ateşlerini söndürüyor ve nurlarını gideriyor. Tarakaun fi zulumat. Onları karanlıklar içerisinde bırakıyor. La yubsirun görmez oldukları halde göz gözü görmüyor önünü göremiyor idahra cehye deu lem yakad elini çıkartsa şöyle karşısına onu bile görmeye yaklaşamıyor ya e Allah nurunu söndürdü mü artık yapacak bir şey kalmıyor hiçbir peygamber hiçbir veli hiçbir alim onu bir daha nurlandıramıyor melem min nur Allah'ın nur vermediği için artık bir nur bulunmuyor Allah buyuruyor Celle Celaluhu tabii Surenin de adı Nur Suresi olunca orada da nurdan bayağı bahsediyor Allahu nuru semavat vel arz göklerin yerlerin nuru olan Allah Celle Celaluhu gökleri yerleri nura boğan Allah Celle Celaluhu kimini aydınlatıyor ...kimini karanlıkta bırakıyor. Aydın... ...ancak Allah'ımızın aydınlattığı kimse oluyor. Karanlıkta... ...ancak Allah'ımızın kararttığı kimse... ...oluyor. Karanlık fikirlere sahip olan kimse. Ama burada Rabbimiz sorumlu... ...olmuyor haşa ve kella. Neden? Çünkü herkese... ...aynı imkanları tanıyor. Herkese akıl veriyor, fikir veriyor... ...el ayak veriyor, göz kulak veriyor. Bu imkanlar dahilinde... Nasıl ki hidayet arayana hidayet, dalalet arayana dalalet halk ediyor. Ne gibi? Perdesini açanın evine güneş ışınlarını soktuğu gibi, perdelerini sımsıkı kapayan kişinin evine güneş ışınlarını sokmadığı gibi. Ama sen, e yani ben perdemi kapattım diye, Allah niye benim evime ışığı sokmadı da yani, bak ben burada kemi gerimesi oldum, işte güneşten istifade edemedim falan dediğin zaman, adama gülerler. Elim mi yok? Gözüm mü yok? Perdeyi açacak kimsen mi yok? Eee? Kapatırken kapatan kim? Sen kapattın. Kapatan sensin. allah Teala zorla oraya perde çıkmadı. Onun için doğru anlayalım. Misalleri güzel anlarsak çok daha güzel olur. Şimdi burada ne anlatılıyor? Tabi tesir tefsirinde bir izah getirilmiş. Güzel bir izah. Münafıklar iman kelimesini dilleriyle açıkladıkları için yani kelime-i şehadet getirdikleri için, biz de Müslümanız dedikleri için, o nurun nuruyla görünüşte aydınlanıyorlar, izzetiyle şerefleniyorlar ve herkes onları Müslüman olarak bildiği için hürmet-i görüyorlar. Kelime-i şehadet okumaları sebebiyle emniyet içerisinde, güvenlik içerisinde, İslam aleminde, İslam cemaati arasında, Müslüman toplumu arasında kendine yol buluyorlar, güvenlik sağlıyorlar. E tabi Müslümanların kızlarını istediklerinde kız alabiliyorlar, evlenebiliyorlar. Ee, öldüğü zaman babası, kardeşi veya neyse e, o da Müslüman olduğu için varis olabiliyorlar. Çünkü İslam'da din ihtilafı irsemanidir. Yani e, dinleri farklı olması mirasa engel olduğu için İslam'da onlar tabi e, hesaplarını güzel yapıyorlar. Şimdi adamdan e, bağ kalacak, bostan kalacak, hurmalık kalacak Medine'de mesela. E ben şimdi yavrum desem ne olacak? Yani e, varis olamayacağım, mirasa alamayacağım. Babam Müslüman veya da dedem Müslüman, ben şimdilik Müslüman değilim dediğim zaman o koca bahçeyi kaçıracağım mesela. Bunlar hep hesap. Münafığın hesabı var, kitabı var, kar zarar hesabı yapıyor. Adam Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyor, Allah'ın azabından bir endişe etmiyor. Ee, onun derdi nasıl geçinirim? Ganimetler e, tabii oluyor o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler helal edildiği için muharebelere katılınıyor, ganimetler alınıyor. E, bu ganimetlerden e, hisseder olması lazım. E, hisseye girebilmesi için Müslüman olması lazım. Onun için de Müslüman görünmesi lazım. Böylece mallarını, canlarını kurtarıyorlar. Ama bu nereye kadar söker diyelim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Mevla haber verdiği üzere geçen dersimizde de beyan ettiğimiz üzere bazı münafıklar e, daha yaşarlarken hayatlarında rezil edildiler. Teşhil edildiler. Camiden çıkartıldılar. Kum ya fülah fennike münafık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle hitap ederek ey felence kalk çık camiden cuma saatinde. Bütün millet toplanmış rezil oluyor Sen münafıksın buyuruyor Rasulullah münafıksın buyurduğuna takipse Ya Resulallah sen bunu inceledin mi kalbini mi yardım baktın Diyemez ki O Allah'tan gelen bir vahye mazhar olduğu için Onda hata payı yok Yan yanlışma ve yanlış payı yok Kimisi böyle Ama bir kısmı da e, Biz bu oyunu tutturduk Herkese de yurtturduk diyerekten Bayağı yaşıyor hatta ölümüne kadar Mesela Abdullah Bey ibn İbni münafıkların reisi olan adam e, Ölümüne kadar Tabi çok alametler, çok emareler, belirtiler olmasına rağmen tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen münafıksın." diye alenen kendisini teşhir etmediği için bütün bu saydığımız emniyetlerden, ganimetlerden ve sair e, imkanlardan istifade etmiştir. Ama iş gele gele son nefese geldiğinde e, orada işte kelime-i şehadeti söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Ha, ateşi tutuşturdu. Yani e, Müslümanım diyerek ne yaptı? kendisini Müslüman tanıttı ve o ateşin ışığından istifade etmeye başladı. Hem üşümesi geçti, hem karanlık korkusu geçti. Böyle bir hani derler ya bir, ön, gözüm, bir önümü göreyim de ona göre hareket edeyim yani insan önünü görmediği zaman da tabii bir endişe taşır. Bu da şimdi ha tamam benim durumum güvenli sağım solum görünüyor evetim yılan yok cihan yok ırtica aslan, aslan yok kaplan yok akrep yoksa yok solucan hani yok hani otururum yerim rahat ederim gibi e önünü görmediğin zaman herhangi kim gelir kim sokar sahrada çölde gibi tabii insan endişe taşıyor. Bu bu güvenliği kelime-i şehadet okuyarak, Müslüman geçinerek sağlıyor. Ama ne zaman son nefese geliyor? E şimdi orada adamdan iman isterler, hakiki iman isterler. Gerçek Müslümansa kelime-i şehadet okumayı nasip ederler. Gerçek bir manada mümin değilse kelime-i şehadet nasip etmezler. Onun için dilleri o kelimeyi söylemekten tutuluyor. Böylece sonsuza kadar sürecek kabir, kabir daha karanlık. Mahşer daha karanlık. Cehennem zifiri karanlık. E artık karanlıklar içerisinde göz gözü görmez bir halde Rabbim onları bırakıyor. Tabii mahşere de çıktıklarında aynı muameleyle. ...karşı karşıya kalıyorlar... ...şöyle ki onlara da yine bir nur verilerek... ...ya bak... ...biz de Müslümanlar arasında... ...geçinip gideceğiz, istifade edeceğiz... ...dünyada nasıl Müslümanlar arasında geçindik... ...maddi manevi imkan sağladık... E ...şimdi burada da cennete girerken onlar... ...biz de gireceğiz diye beklerken... ...Sırat'a kadar... E, ...gelirler... ...Sırat'ın yarısında e, aşağıdan cehennem gürlüyor... ...bu taraftan... ...efendim tam o sırada... ...nurları sönüyor... Bağırı Dua Ana, Elhamdülillah, Rabbı Alaemin, O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammede ve alayhi sallamı Ejmägin, Tıyibin, Ve selamun ala Murselin, Ve Elhamdülillah, Rabbı Evet, bizden dua isteyenler, efendim, hastalar için, çocukları hasta olanlar için dua isteyenler oluyor. Allah Teala ve Teakkadz Hazretlerine niyaz ediyoruz. Okuduğumuz ayet kelimeler hürmetine, burada okunan ayet hadisler ve zikirler hürmetine. Ve siz dinleyenlerimizin Allah rızası için amin diyen dilleri hürmetine Allah Teala ve Tıkıntıs hastalıklarımıza, hastalarımıza, bizden duaçlayan hastalara, özellikle çocuk hastalara, hepimize acil şifa, dertlerimize, deva, borçlarımızı edalar, ihsan eylesin.